Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir korona günlerinde daha uzaktan sizinle ekonomi ekoloji programını yapmaya çalışacağız. Ama yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. İki ayı devirdik. E, radyoyu da çok özlüyoruz. Gerçekten e, ben bir yandan Bilgi Üniversitesi'nde çevre gazeteciliği dersi de veriyorum. Hem orada da yaşıyorum bu sıkıntıyı. E, uzaktan olunca bazı şeyler gerçekten... Tadı kıymeti olmuyor her ne kadar teknolojik olsak da yani açık radyonun e, o stüdyosunda bulunup o mikrofonu hissedip konuşmak, karşımda e, Robi görmek, e, üst katta Ömer Madra'nın e, olduğunu, radyo dinlesini bilip e, tedirgin bir şekilde radyo yapmak gerçekten farklı bir duygu. E, özlüyoruz tabii ki gerçekten güzel bir duygu radyoculuk. Ee, geçen hafta biliyorsunuz destek günlerimizdi bir hafta boyunca yeni yayın döneminde her yayın, yeni yayın dönemine girmeden önce yaptığımız destek yayınlarını yaptık ama yine korona günleri nedeniyle biraz farklı destek günleri oldu. Ee, desteklerinizi bir kez daha beklediğimizi hatırlatalım. Çünkü Açık Radyo siz değerli kıymetli dinleyicilerin destekleriyle ayakta duran, bu nedenle bağımsız olan, bağımsız olduğu için de dilediğimiz gibi her konuyu konuşabildiğimiz e, bir platforma. Açıkçası bu Açık Radyo biz de o yüzden çok seviyoruz. Gönüllü bir şekilde bu yayınlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bu hafta çok güzel bir konu konuşacağız. Yine böyle koronadan biraz uzaklaşalım. Koronanın belki getirdiği güzelliklerden bir tanesini konuşalım istiyorum. Boğaz'ın yunuslarını konuşacağız biliyorsunuz. E, korona başladığından bu yana... ...boğazda atlayan, zıplayan, süzülen... E, ...boğazda geçiş yapan yunus fotoğrafları, yunus videoları görüyoruz. E, bunların acaba korona nedeniyle mi geldi... E, gemiler gitti artık boğaza mı boğaz yunuslara mı kaldı gerçek sahiplerine bir takım e, bilgiler dolaşıyor ortaya e, gerçek ne olursa olsun hepimizin yüzü gülüyor tabi ki şimdi bunu konuşacağız gerçekten bu yunuslar korona e, yasaklar olduğu için mi geldi yoksa hep orada mıydı sayıları arttı mı Tabii ki her zaman olduğu gibi işi bir uzmanına soracağız benim bu konuda tanıdım bildiğim yıllardır ee, tek değil belki ama Yunus deyince direkt e, hatta telefonda da öyle kayıtlı bir uzman var. Doçent doktor Arda Tonay. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri öğretim üyesi kendisi. Ee, aynı zamanda Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nda başkan yardımcısı Arda Tonay. Bildiğim böyle benim hayatımda daha doğrusu ilk tanıdığım ve herhalde e, bu konuda başucu kaynaklarımdan bir tanesi. Ee, yanılmıyorsam şu anda telefon attığımızda Arda günaydın. Günaydın Günaydın Serkan. İyi yayınlar. <gülüyor> Teşekkür ederim. Biraz uzun bir giriş yaptım. Yine gevezelik yaptım. <gülüyor> ee, ben biraz bahsettim ama işin çok detayına, tekniğine falan bilim tarafına girmedim. Sadece güzelliğine dokundum. Ee, Boğaz dediğimiz zaman şey işte, bu dönemde artık hep Yunuslar geliyor. Son iki aydır Yunus görüyoruz. Kendimiz çıplak gözle de görüyoruz. Bir sürü videolarını görüyoruz. Fotoğraflarını görüyoruz. Ee, direkt şöyle başlayayım hakikaten yani korona olduğu için koronavirüs ve yasakları olduğu için biz bu kadar yunus görürüz ya, yoksa yani onlar hep e, oradaydı ve biz artık biraz daha mı e, fark etmeye başladık nedir durum Aa, ikisi de doğru aslında ee, hem evet hem hayır ee, daha görünür oldular eee çünkü ortamda hareket yok hiçbir şey yok denize bakınca gördüğünüz yüzü görebiliyorsunuz adında. Ee, Dolayısıyla bizim algımız biraz açıldı konuyla alakalı onlar yoksa hep oradaydılar ve ee, bakmayı bilen gözler onları her zaman orada görüyor. İkinci bir şey evet belki alanı kullanım süreleri arttı. Şöyle ki, İstanbul Boğazı'nda 3 tür Yunus yaşıyor. Tırtak, Afalina, Mutur. Mutur dediğimiz evet. küçük bir tür, burunsuz, çok kısa, 150 santim kadar olan e, ürkek. E, Görünmesi biraz zor bir tür ama 12 ay Boğaz'da görülebilir. Tırtak dediğimiz açık deniz Yunus'u e, daha çok İtbahar, sonbaharda e, boğazdan geçiş yaparken görülürler. Bir de Afalina'lar var. Onlar da gene 12 ay boyunca boğazda görebileceğiniz kıyısal, herkesin Yunus diye bildiği büyük, iri, büyük, gri, gri, Yunuslar. Şimdi, afalina o, değil mi? Şu anda gördüğünüzde evet, genelde o Afalinalar. Çoğunla bu Afalina adam bir iki Mutur videosu da gördüm Bebek tarafında. Ee, hiç tırtak videosu görmedim ama illaki o, o, onlarda geçiş yaparken görülmüştür. Bu zaman Boğaz'da telejik Balık göçünün olduğu zaman e, Palamuk ve Lüfer gibi telejik göç yapan balıkların Marmara'dan Karadeniz'e çıkış zamanı. Dolayısıyla bu mevsimin ilk bahar Boğaz'da Yunus gözlem frekansının en yüksek olduğu zaman herkesin Yunus görebileceği, e, şehir hatları bildiği zaman deniz kenarında Yunus en yüksek değil, Yunus görebileceği zaman, ihtimali olan zaman bu zaman. Dolayısıyla e, özellikle afaynalar, boğazın kuzey ve güney uçlarında e, bundan yıllardır, yani yüzyıllardır balık avlama alanları. Dolayısıyla Kadıköy, Karaköy, Sirkeci, bu alan bu hayvanların beslenme alanı. Biz normalde Karaköy'de sirkeci'de o şey hatları vapur trafiğini düşünün, Karaköy, Sirkeci adalar, Üsküdar, Kadıköy hatları hepsi oradan kalkıyor ve orası böyle kaynar sargidiyeni. O o o yoğunluk içerisinde bile Afalinaları orada görebiliyoruz. Ama şu an orada hiçbir gemi trafiği yok, yani çok az bir gemi trafiği var. Dolayısıyla hayvanlar daha güvenli oldular. Ee, ama belki de o bölgeyi 14 saat içerisinde bir saat kullanıyorsa. Şimdi yük saat kullanıyor. Hı -hı. Bu süreleri tamamen e söylüyorum. Ama sonuçta alanı kullanım süresi arttı. Hayvanların. Böylece daha görünür oldular. Ama üniversite konut yüzünden arttı mı artmadı mı o başka bir soru. <gülüyor> Bunu da soracağım ama e, yani tamam vapurlar yok, tekneler yok daha görünür oldu ama Ortaköy'de hemen caminin kenarında yani insanlara selam verircesine biz dans evet. ettiğini düşünüyoruz, insanları selamladığını düşünüyoruz ama o muhtemelen balık peşinde. Böyle bir şeyin peşinde <gülüyor> değil. Ee, ama hiç görmedik daha önce. Bu da mı şey hakikaten, bu da mı e, görünür olmasından dolayı yoksa kıyılara geliyordu? Marina var, marinalarda gördük, marinaların içine evet. duruyor. Ee, nedir durum senin, yorumun nedir? Evet, hem Kalamış Marina hem Ataköy önünde, İçimde de Orta Köyü sahili dediğim gibi çok kıyıda, ee, de görülüyor. Afaynalar zaten kıyısal dışarı. Afaynalar kıyılar içtelikleri zaman girerler. Maynalara normalde sabah ve akşamları, maynanın en sakin olduğu zamanlarda içeri giriyorlar. Hatta de gece de giriyorlar. Fakat şimdi gemi trafiği yok, tekne trafiği yok manin içeri. gündüz giriyor herhalde. Çok bunlar oportunistik fırsatçı türlerdir. Sonuçta yani işte balık var. Ulaşılabiliyorsa orayı sonuna kadar kullanır. Keza Orta Köy'de adamın yaşam alanı sonuçta. E, i̇nsan yok, tekne yok her kıyıya. Ben, ben Yunus olsam ben de giderim. Anladınız mı? Yani alanı maksimum kullanmak üzerine. Ne kadar güzel bir görüntü. Normalde ortak ayda böyle bir görüntü göremezsiniz. Çok nadirdir. Veya belki gece olur. Fakat e, sonuçta bunun kaydedilmesi, oraya da kullanması çok normal. Yani bu, bu zamanda hayvanların olmadık alanlarda da gözlem vermesi kadar normal bir şey olamaz. Zaten bütün dünyada bütün hayvanlar bu pandemi sürecinde Yayılım alanlarını bir tık sadece genişlettiler. Peki kalıcı olarak yani yarın bir gün bitecek ee, belki bir hafta sonra belki bir ay sonra hayat tamamen normale dönecek. Ee, yunuslar için de her şey normale mi dönecek? Bu arada fırsatı yakaladı, balıkları yedi yedi biz de gördük gördük. Ee, her şey eski mi dönecek? Tabii yani her şey eski hende oluyor. Belki bu dönemde daha iyi beslendi. Yavrusunun tam çünkü doğum zamanları, yavru bakım zamanları bu zamanlarda Belki bu sene doğan çocuklar daha iyi beslenecek, daha iyi şiş Çünkü annesi daha iyi beslenmiş olacak. Belki bu jenerasyonda bir tık bir etkisi olabilir. Ee, i̇lk baştaki soruna dönersek pandemi sürecinde daha fazla bir ünit geldi. O konuya gidelim istersen. Evet, şimdi zaten sıradaki sorun bu olacaktı. Yani çok fazla görüyoruz gibi geliyor bize. Hakikaten eskiden 100 tane vardı, şimdi 150 tane mi oldu bu? Yani COVID ile alakalı bunu söyleyebilmek için e, doçent tasar Ayhan Dede hocamızın ya yani bizim ekip olarak gürüttüğümüz e, 10 yıldır devam eden bir çalışma var. Boğaz'da bizim akustik izleme istasyonumuz var. E, ve 10 yıldır 24 saat Boğaz'daki Yunus hareketini e, pasif akustik metotla izliyoruz. Dolayısıyla ancak bilimsel anlamda bu, bu zamanda daha fazla Yunus hareketi olduğu ancak... Buradaki data ve önceki yıllarla bu periyodu karşılaştığımız zaman söyleyebiliriz. Onun için de daha erken biraz daha bekleyeceğiz. Çünkü aylık olarak oradaki yeri download ediliyor. Ee, şu an Mayıs'tayız. Nisan'ı download etti Ayin Hoca. işte bir ay sonra bu ayı download edecek. Bu, bu seviyeyi kanladığımız zaman ancak bunu söyleyebiliriz. Daha fazla münus hareketi oldu. Belki. Anladım. Ben de o zaman heyecanlandırıcı bir bilgi bu. Ben de takip etmeye devam edeyim. <gülüyor> ne zaman Ayhan Hoca'nın da kulaklarını çınlatalım. Kendisini de Hı. tanıyorum süredir. Takip ediyor. Biliyoruz. Ee, download ettiğiniz zaman hemen ben e, sizin kapınızı çalayım. Acaba Hı. var mı diye, yok mu diye yeni bir haber yapmak için. Peki bu hazır konu açılmışken bu bilimsel çalışmayı neden yapıyorsunuz? Tabii ki işiniz bilim insanısınız. İşiniz bunları takip etmek ama ben ilk defa duydum bunu. E, neyi takip ediyorsunuz? Neler gözlemlediniz? Bu 10 yıldır. Bu, şunu ben biliyorum ama bunu da açalım tabii ki. E, Yunusların böyle yeryüzündeki durumunu e, tehdit durumlarını da konuşalım. Bu saydığınız 3 tur eskiden tehdit altında diye biliyordum. E, şimdi Durum nedir? Arttı mı? Azaldı mı? Genel anlamda... Ee, serkan, süremiz yetecek mi bilmiyorum. <gülüyor> bir Çok, bir evet. soru sordum. Bir dönem işlenmesi gereken soruyu sordum değil mi okulda? <gülüyor> evet. ilk soru. Yunuslar iki türlü ses çıkartıyor. Bir var, bir klikler var. Whistle'lar bizim görebileceğiniz serkan Teknenin önünde Yunus Tekne ile birlikte e, seyrederken bazen duyduğumuz e, fiu fiu fiu gibi ıslığa benzer sesler bunlar kendi alanındaki sosyalleşirken kullandıkları e, sesler. Bir de klikler var. Klikler ise e, hayvanın beslenme amaçlı çıkartabileceği ekolokasyon dediğimiz e, alnında biliyorsun sonar gibi bir cihaz var. Yani cihaz yok ya. gibi e, çalışan bir sistem var. Akustik olarak etrafa yöneyeceğim frekansla ses yolluyor. Ondan sonra alt çenedeki yağ dokudan beyine gelip bölgenin sesler bir fotoğrafını çekiyor. Bunu sürekli yapıyor. Hı hı. Bunu beslenirken de yapıyor. Traveling yaparken de yapıyor. Fakat e, seyahat ederken veya beslenirken çıkardığı klikler farklı. Dolayısıyla biz hayvanın kliklerini kaydediyoruz. Değil. Hı hı. Dolayısıyla hayvan yılın önünden geçerken ee, sadece geçiyor mu yoksa avlanıyor mu gibi dataya dahi ulaşabiliriz hayvanın hareketiyle alakalı. O an ne yaptı ile alakalı. ilginç olan şu. Biz yıllardan beri boğazda çalışıyoruz. Sonra i̇şte gündüz ne yaptıklarını biliyoruz ama gece ne yaptıklarını yok Şu an mesela gece de ne yaptıklarını biliyoruz ki gece boğazda daha aktifler. Bunca yapılan. Neden bilemiyordunuz gece ne yaptığını? <gülüyor> ha? Neden bilemiyordunuz ne yaptığını? Gece o sesler yok mu? Yok işte yani bu cihaz sayesinde bu çalışma sayesinde gece boğazda ne yaptıklarını biliyoruz artık. Eskiden bilmiyorduk. Sadece gözlemle e, gece dibi göremiyorduk ha, Tamam. Şu an akustik cihaz öncesinden bahsediyoruz. Tamam. dolayı Hı -hı. E, hayvanı gece de görebiliyoruz. tehditlere gelelim. Tekrar evet Türkiye 1980 yılına kadar yunus avcılığı yapmış bir ülke. Diğer Karadeniz ülkeleri 1966 yılında yasakladı. Türkiye 80 yılında yasakladı. 2. sınıftan deniz memisi avlamak, öldürmek yasak. Eee şu anki en büyük tehdit nedir? Karadeniz için konuşursak tesadüfi ağ yakalanma. Dip uzatma ağlarıyla yapılan avcılık sırasında kalkan, pisi, mezgit gibi avcılık sırasında özellikle muturlar, ekolokasyon özellikleri çok zayıf olduğu için 2 ila 5 metre kala ağları fark edebildikleri için ama afaynalar 30-55 metre gibi mesafelerden ağı fark edebilirler. Dolayısıyla afaynilerden ziyade veya tırtaklardan ziyade mutlularda en fazla dip uzatma ağlarında bölüm oluyor, ağda bu oluyor. Bu sonuçta balıkın da istemediği bir şey. Ama oluyor bu. Ee, bunun dışında... Ağda de... boğulmanın dışında... Yani hemen bunu açmışken şeyden de bahsedeyim. Yani balıkçılar da vuruyor. Çünkü balıkçılar balıkçıların vuruyor düşmanı... Ağındaki balık yani, yiyor. E, şimdi... Bir, bir yumurta öldüğü zaman denizde sürüklenirken üzerine ilk martı konuyor. Martı gidiyor, gözü deliyor. Ondan sonra vücudunu deliyor. Vücutta yarattığı minnacık bir delik hayvan bozulukça, şiştikçe kocaman kocaman kocaman oluyor. Karaya vurduğu zaman hayvan böyle para kadar, bir lira kadar bir delik yapıyor. Onda hmm. vatandaş yürürken a hayvanı bulmuşlar diyor. Domdom kurşunuyla vurmuşlar diyor. Yani, Anladık. Evet yani sensasyonel gazetecilik, medya sen daha iyi bilirsin. Hani olduğu için hani o, o manşeti atabilmek için hayvan diyor ki Yunus'u öldürdüler. Yani bizim kestiğimiz yani, e, yaptığımız hayvanların e, %1'in belki hani vurulmuştur gerçekten. E, vuruluyor ama vuruluyor. Hani Boğaz'da infaz edilmiş Afalina, e, Gökçeada'da sesinden vurulan Kırtak, Antalya'da öldürülen Akdeniz Foku 2013 yılında sonuçta vuruluyor mu? Evet vuruluyor ama medya yansımından çok daha az. Ee, kirlenme dedik ikinci tehdit üçüncü tehdit e, besin azlığı aşırı avcılıktan dolayı besin kıtlığı var dolayısıyla besin kıtlığıyla kirlenme combo etkisi yaratıp hayvanlarda e, hastalıklara neden oluyor etkilen bu kadar hasta hayvan artık daha fazla hasta hayvanlar görüyoruz hmm. şimdi ben balıkçılarla bunlar. ne zaman ne zaman konuşsam e, daha yeni şu deniz salyası hakkında bir haber yapmıştım işte silivrili balıkçılarla falan konuştum bir şeyden bahsediyorlar yani. Yunusların nüfusu çok arttı. Bizim bu bize balık bırakmıyor. Yani tabii e, e, onlarınki söylemleri bilimsel değil. Ama böyle bir şey var mı? Genel anlamda bir Yunusların artması. Yani tehditten bahsediyoruz ama e, en azından kafamız netleşsin diye soruyorum. Ee, Tekrar Yunus değil o kadar derin bir girdim ki. Şimdi Yunus hangi hangi türden bahsediyoruz? Hmm. Bizim için Peki. hepsinin türü var ve Hepsinin tehditleri ve durumları farklı Mutur için böyle bir şeyden bahsetmenin mümkün değil 2016' toplu ölüm vakası oldu Bir jenerasyonu kaybettik Bir hastalıktan dolayı büyük ihtimalle e, Dolayısıyla hangi tür için Konuşuyoruz bir kere o önemli İkincisi bu hayvanlar memeli e, Yılda bir tane yavru iki yılda bir tane yavru yapıyorlar Bizim gibi doğuruyor bizim gibi emziriyor Dolayısıyla bu hayvanların çok artması Mümkün değil Evet, popülasyonla belirli bir iyileşme olabilir ama 20. yüzyılda 5 milyon adet, 4 ila 5 milyon adet yunus avlandı tahmin ediliyor karademizde. Ee, dolayısıyla bu aşırı, aşırı ve yok edici avcılık zaten popülasyonları inanılmaz tahrip etmişti. Belki bir normal dönemden bahsedebiliriz ama gene o normalin çok uzamış olduğumuzda eminim ben. Zaten o kadar da çok balık yemeleri mümkün değil sonuçta mide içeriklerine de bakıyoruz bu hayvanların. Sonuçta bilmem kaç tane sinin sonuçta boş çıkıyor. Yani ağırlığının %2'sini nice rica edeceğim Türk Deniz Araştırma Vakfı'nın Değiz Bümelileri bölümünde Yunus yoksa balık da yok diye bizim dizilip yazdığımız bir basın açıklaması var. Ee, Yunus da, yoksa yani, balık da yok. Yunus yoksa balık da yok. Evet. Ee, ee, dolayısıyla bu... yani aşırı artmaları mümkün değil, aşırı balık emirleri mümkün değil ancak şu var. Ne kadar Yunus var diye bana sorsam vallahi bilmiyorum dedim çünkü kimse bilmiyor Ve bunu anlamak için de 2 ee, yıl evvel bütün Akdeniz'de bu yıllardır hayalini kurduğumuz bir projeydi 100 tane bilim adamı, 8 tane uçak, 3 tane gemiyle Sayım yaptınız değil mi? Evet bütün Akdeniz'deki muslar ve saydık. Geçen yazda Karadeniz'de yaptık bunu. Dolayısıyla bunların analizleri devam ediyor. 2021'de e, sorduğunuz zaman Afal'in kaç tane var? Bileceğiz ki minimum şu kadar maksimum şu kadar. Ya kuş kuş gözlemini, kuş sayımını biliyoruz da yunus sayımını bilmiyoruz. Sen aslında bana biraz bahsetmiştin da Anlatırken bile çok heyecanlanmıştım. Lütfen biraz da o biraz yani fiziki itibariyle o uçağa biniyorsunuz, bombadilcan var. Oradan sayıyorsunuz. Biraz bahsedebilir misiniz? Yunus sayımı nasıl oluyor ve e, balina da görmüştün galiba. Ee, evet. Neler hissetmiştin? Ne kadar sürmüştü bu proje? Yani yunus sayımı senin için ee, hayatında olan bir kavram ama bizim için ilk defa ben ilk defa duydum şimdi ikinci <gülüyor> defa biraz detayını duyacağım ee, kusura bakma senin için tekrar oluyor ama yok, merak yok. ederim ee, Yunus sayımı gene Ayhan hocam e, çok güzel anlattı bunu. line metot denen bir metot var doğrusal hatla e, bu gemiden biz yıllardır gemiyle yaparız e, uçaktan da aslında aynı mantıkla oluyor belirli bir hatlar üzerinde gemi veya uçak seyir yapıyor ve gördüğünüz yumuş e, grubunun e, birey sayısı, e, türü ve bu layna olan uzaklığı, e, tekne de uzaklığı e, ve açısı. Şey, uçakta giderken de açısı nasıl yükseklik sabit olduğu için e, biraz karışık biraz matematik isteyen biri Fakat Şimdi. Sonuçta bir alanda bir doğrusal hatlar boyunca gözlem yapıyorsunuz. O hatların sayısı ne kadar fazlaysa o kadar iyi ve e, o sonuçta program, istatistiken bir program kullanılıyor. Bütün dünyada bu böyle yapılıyor. En e, geçerli metot bu ve istatistik belli bir istatistik algoritmaları kullanarak size diyor ki bölgede minimum şu kadar, maksimum şu kadar, ortalama şu kadar, şu türden var diye size sonuç veriyor. Ve bunu bir her şey için yaptı. Yani Akdeniz'deki uçuşta yani e, Yunus Balina dışında kuş saydık, kaplumbağa saydık, balığı saydık, saydık da saydık. E, balina nerede gördüm? Çok büyük bir şanstı. Uçaktan balina görmek. Son hattımı uçuyordum. Antalya köprüsünün dışında Kıbrıs Antalya köprüsünün arasında iki tane pardon üç tane kaşaroz gördüm. Bir tanesi yavruydu. İnanılmaz çünkü kaşolotlar çok derin dalış yapabilen bir balina türü. İstisat nefes tutabiliyorlar. Dolayısıyla bir kaşolotu görmek hele havadan çünkü sakta geldiği zaman satrata dinlenip sonra tekrar derin dalış yapacak. Kim bilir gider nerede çıkacak çok derine daldığı için. Ee, Dolayısıyla satrata e, 3 tane kaşolot balinası görmek havadan inanılmaz zaten çığlık atmıştım. Hatırlıyorum. Ee, <gülüyor> yani şu an bir de tüllerin bir kendine Çok alıyor. güzel şey Mo mobidik değil mi? Evet mobidik. Evet. Yani yani müthiş bari müthiş bari bir şey gerçekten. Yedikten. Yani şey insanlar bunu genelde bilmiyor. Yani bizim kara su, sularımızın bizim çevremizdeki sularda herkes okyanuslarda, kutuplarda olduğunu zanneder ama evet. görmesi çok daha zor. İnşallah daha fazla nasip olurum <gülüyor> Yunus'a <'u>, şey balinaları <gülüyor> görmek Türkiye ama e, balinamız deniz. var. Çok özür dilerim. Türkiye denizlerinde 13 tür memesi gözlenebiliyor. Ee, Yunus'a balina açısından konuşuyorum. Rodos'un arkasında e, güneyinde yani Akdeniz'in en derin çukuru var. Dolayısıyla o çukur ve etrafı derin dalış yapan bütün nemeli türlerinin mutlaka ziyaret ettikleri yer çünkü kal Orada kalamarlar var büyük. O kalamarları yine çok seviyorlar. Zifius'lar, Grampus'lar e, ve Kaşolok'ta. Dolayısıyla o çukur her zaman ilgi çeker. Ege'de, Çeşme Sağ Çukuru, Kuzey'de de Gökçeada, Semadere arasındaki Faykır'ı. Özellikle bu üç derin bölge e, kalamar severler için bir cennet. Hı -hı. E, kaç metrelik çukurlar merak ettim ee, Rodos'un altındaki 4000 olması lazım yalnız hatırlamıyorsam 4000 metre e, ya peki en son en bir noktası. soru süremiz sona eriyor son bir soru şunu merak ediyorum merak hakikaten herkesin bir yunus hatırası vardır herhalde denizde haşır neşer olanın ben de böyle bir e, İstanbul'dan Harket 2'ye yelkenliyle gittim hayatımdaki en güzel yunus manzarasıdır Orada teknedeki skipper'ımız bize, kaptanımız şunu anlattı. Bu yunuslar oynamak için gelmiyor. Bir yani Teknenin önüne gelir ya, atlar zıplar bir süre durur, ondan sonra geri gider. Ee, biz oynuyor zannediyoruz ama sürüsünün güvenliği için öncü birlikler geliyor. Bizim zararsız olduğumuzu gidip iletişim kuruyorlar, bildiriyorlar gibi bir şeyler anlatmıştı. Yani güvenlik amaçlı... Ee, teknenin önünden tekneyle birlikte aynı hızda gittiğini gemilerin önünden e, e, e, gidişlerini falan böyle bir açıklaması vardı bu doğru mu değil mi benim ya, çok hoşuma gitmişsin değilse, de, evet, bu değilse de böyle kalsın bir hayal bir gücümüzde <gülüyor> <gülüyor> çok, güzelmiş. E, çok güzel bir kaptanımız varmış e, evet bu da teorilerden biridir eğer sürüde bir yavru varsa yavrular varsa onları arkadan kaçırmak için ee, hani böyle bir şey yapıldığı konusunda var varsa fakat asıl e, öngörülen şey teori diyim e, tekne giderken önünde belli bir su kütlesinde içiyor hayvan o giden e, su kütlesi içerisinde çok daha az enerji harcayarak e, aynı yolu kat edebiliyor dolayısıyla enerji teşkilot dediğimiz e, hmm. aynı doğrultuda sizinle rotanızla aynıysa e, Sonuçta o mesafeyi daha hızlı kat ediyor. Ama niye dönüp sana bakıyor? Orası işte merakla alakalı. Hani çok meraklı hayvanlar. Dolayısıyla teknenin ne olduğunu da merak Özellikle gençler hemen gelir. Dolayısıyla tekneyle yarış etmiyorlar. Bir tekneyle birlikte seyrediyorlar. Çünkü yarışı yok işte geçemezsen pervane yatarmış kendini falan gibi. Çok hurafeler olan hayvanlar <gülüyor> oldukça sınaklarında. Bunu duymamıştım bir, Bu da güzelmiş. Bir, hura, bir, bir hurafeyi diğer oku edelim. Yunuslar intihar etmez. Ee, bilhassa karaya çıkarlar. Çünkü akciğer solunum yaptıkları için boğulacaklarını hissederler. Ya boğabileceklerini en azından. İç gibi olarak vücutta bir anomali olduğu zaman kendini karaya atar ki en azından boğulmayayım nefes almaya devam edeyim. Dolayısıyla bir hayvan karaya hayatta kalmak için çıkıyor. Dolayısıyla ee, tam aslında ee, Evet. Bak, bir, şey bir şey diyeceksen, diyeceksen tabi tabi son, son bir cümleyi alalım ondan sonra veda etmemiz. İstanbullular çok e, inanılmaz bir de yaşıyorlar. Bir vapurla bir jetonla e, üç farklı türü izleyebiliyorlar. Görebiliyorlar. Dolayısıyla Yunus parklarına Yunus hapishanelerine gideceğine e, bir jetonla üç türü de doğal ortamında izleme şanslarına sahipler. E, bunu söylemek istedim, söylemek istemiştim. Peki, çok teşekkür ederim. Aslında aklımdaydı bu e, Yunuslara Özgürlük kampanyaları vardı bir dönem. Bunları konuşuyorduk. Evet. Nedir, ne değildir diye bunları konuşacaktık ama süremizin sonuna geldik maalesef. Ama çok güzeldi. Ne zaman görsek mutlu oluyoruz. Bu konuşma da hakikaten beni çok mutlu etti inşallah. E, dinleyicilerimize de bir şey katmış oldu. Kuş deyince karga martı serçe gelir insanların aklına. Yunus deyince de tek bir tür gibi gelir ama en azından üç tür var. Bunu e, belki bilgi dağarışıklarına dinleyenlerimizin katmış olduk. Çok teşekkür ederim. Arda Tonay doçent doktor İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi. Aynı zamanda bizim Bayram Öztürk'ün de kulaklığını çınlatalım Profesör Hocamızın. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın başkan yardımcısınız. Bayram Hocanın başkan olduğu e, da Ağzınıza sağlık, kıymetli bilgileriniz değerli vaktinizi ayırdığınız için. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Seykan. İyi günler dilerim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ee, bir ekonomi ekoloji programımızın daha sonuna geldik. Yine güzel bir konu konuştuk. Bu e, Radyoda bu programda hep böyle güzel konuklarla güzel konuşma, konuları konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın. Açık radyoda kalın ve hep destekçimiz olun. E, i̇yi günler haftaya görüşünceye tekrar. Hoşçakalın. <gülüyor>